Yarış atlarının bakımıyla ilgilenen bir kişinin kazancı haram mıdır? Ot ve yem bakımıyla alakalı çalışıyormuş. Eğer aldığı para haramsa bizim o kişinin evine gidip onun evinde yediğimiz, içtiğimiz, bize ikram edilen şeyleri yiyip içmemiz doğru olur mu demişler. Kardeşim atın yarış atı olması, yük atı olması, efendim binek atı olması arasında bir fark yoktur. At Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Onun bakımını yapmak, yemini, suyunu vermek, tımarını yapmakta hiçbir sakınca yoktur. Bunu ücret karşılığında yapanların aldıkları ücret helaldir. Ancak para karşılığında yarıştırmak o caiz değildir. Hmm. Ya Onu yarıştıranlar haram fiil işlemektedirler. Yoksa atın bakımını yapan kişinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yok.